Canım yanar, yamer de ömrüme Akrep döner, hızlı ölür saatler Kaybımı yarama katarım Yıkanır nehirde kalbim ısrar ile yalana batarım Vaktim sandırma kandırma beni Önüme yem baharın Üzgünüm, cennetim yok benim Ölüme varana kadar. Her gece döküp yüzümü saatlerce tabana bakarım Artık dönmeli devran, şeytan kazanamamal. Kaderin sana varanı bende, yine de yazamam arama Üç kuruş fazla kazanmak için kelimelerle bozamam arama Okuyup bulamadığım huzuru bu gece yazarak aradım Sistem TV ile zehirler ister uyuş kapama kanalı Uyan, yaşamam asalım, bileğimde prangalar Dünyanın düzeni belli. Değiyor gibi ellerime Yanıyor gibi cümle alem Düşerim Dert her yanı zarmış ben yarımı soramam Canım yanar yanar da ömrüme yanamam Gel Karanlıkta kalamam gel, gel, gel Dert her yanı zarmış ben yarımı saramam. Canım yanar yanar da Mama mı? Karanlıkta kalamam konuşurum her yazlığında Güzafederim gölgelerden Başım ağrıyor üç gece boyu yazmışım Ah sıkılmışım tövbelerden Yüreğin iksiri pis pis gibi Bin cenneti yutar afeti kör bedenler Beni bir masaya kurup ömrümü Üç kuruşa satın alamaz göç verenler Gel gece lanet sistem uyandığınız görmeden gel Şehri düzeltemez gece kondu Mahallelerine dikilen gök telenler. Susmam ölmeden ben Bilirim yar yaz benimse çölde benden Gerçek her zaman farklıdır Çünkü haber bülteninde söylenenden Yara bere bana hatıra Yargınızdan kalemleri doğru kelam edince Yer kayacaktır altınızdan Ne zaman barış eli uzatsam öldüm Bir şarkımız var, bir gün gün çalacağız Törfelek'ten, on yıldır Susturamadınız, ıkmıyorum söylemekten Dert her yan uzarmış Ben yarımı soramam Canım yanar yanar Uzarmış ben yarımı soramam Canım yanar yanar da